Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Ömer Bey. Evet, Açık Bilinç'te bu hafta, bugünkü programda bir konuğumuz yok ama yeni bir konu var elimizde. Bir dizide olabilecek mi? Siz bir açıklama yapar mısınız bu konuda, dinlatır mısınız dinleyicileri? Tabii, ben bir kitap okumaya başlamıştım birkaç hafta önce. Nicholas Humphrey diye bir... E, işte kuramsal nörobilimci ve psikolog e, diye söyleyebileceğim nitelendirebileceğim birisinin yeni çıkmış bir kitabı geçen senenin sonunda çıkmış e, işte e, benim de yeni elime geçti kitabın başlığı İngilizcesini söylüyorum Sentience: The Invention of Consciousness. Şimdi Sentence kelimesinin karşılığı olarak Türkçe'de bilinç veriliyor, kâncüssnesinde karşılığı olarak bilinç. Fakat tabi burada bir ayrım var. Sentience derken Nicholas Humphrey duyumsal bilinçten, işte insanların dışında başka canlılarda da ortak olarak bulabileceğimiz bir tür bilinçten bahsediyor. The invention of consciousness derken de işte bilincin icadı. Diyor. Burada da tabii ilginç bir e, durum var yani bilinç icat edilmiş bir şeydi Kim icat etmiş peki bunu? İşte e, doğal seçilim yöntemiyle evrimsel e, tarih içinde e, bir şekilde ortaya çıkmışı aslında icat edilmiş diye söylüyor. Neyse bu kitaptaki e, birkaç ilginç noktaya değinmek istiyorum bugün. E, bir kısmı zaten daha önce değindiğimiz şeyler bir kısmı benim zaten ilgi alanıma giren daha önce de söz etmiş olduğum şeyler filan ama kitapta bir takım yeni bilgiler de var, ilginç gözlemler de var. Şimdi şuradan başlayayım. Pardon başlamadan bir de bu terimle ilgili olarak bir şey sorabilir miyim? Bu sentient ya da sentient diye adlandırılan sadece bir bilinç değil, bir de acı çekme kapasitesiyle filan da ilgili bağlantlandırılan bir yönü de var galiba, değil mi kavramın? Yani evet. özellikle veganlık konusunda çok tartışılan şeylerden bir tanesi işte bitkilerin de canı var. Onları da yemeyelim o zaman diye bir itiraz geldiği zaman veganlarda veganlara karşı et yemeği savunanlar tarafından ama yani hayvanların sentient olduğu yani duyarlı olduğu, acı çekebildiği veya da işte o bir tarz bilinci sahibi oldu. Oysa bitkilerde henüz bu sentientin bir bulgusuna rastlanmadığı yolunda bir tartışma, epey bir tartışmadan bir bölüm okuduğumu hatırlıyorum. Evet, e, aynen öyle. Yani sentientendi zaman işte duyumsamaya dayalı bilinçten çok temel bir bilinç halinden e, bahsediliyor şimdi insanlarda yalnızca sentience anlamında bilinç yok daha sofistike bilinç halleri de var işte öz bilincimiz var e, bilifselliğe dayanan dile dayanan e, e, sapiens bilinci diye e, belki adlandırabileceğimiz bilinç halleri var Bunlar, ama bunların bir tek insanda olduğu düşünülüyor halbuki hem insanlarda hem diğer canlıların bir kısmında var olan bir tür temel bilinç hali varsa ona da sentience deniliyor. İşte e, çevreye ve uyaranlara hassasiyet e, gerekiyor mesela sentience olması için. İşte bir e, salatalığı doğradığınızda canı yanıyorsa onun da sentience olması lazım. Yanmıyorsa bir şey hissetmiyorsa ya da bir çakıl taşına tekme attığınız zaman bir şey hissetmiyorsa... Demek ki bunlar sentient varlıklar değiller. Evet. Peki sentient olup olmadığını herhangi bir canlının nasıl anlayacağız? İşte bu mesela Nicholas Humphrey'in bu kitapta sorduğu sorulardan bir tanesi. Ve sentient üzerine işte bir takım kıstaslar öne sürüyor. Hayvanların hangilerinde vardır, hangilerinde yoktur diye soruyor falan. Şimdi bunlar aslında yalnızca... Kuramsal böyle afaki sorulardan ibaret değil. Ee, en olmadık zamanlarda birden yüz yüze gelebileceğimiz pratik sonuçları da olan sorular. Mesela son birkaç haftadır Amerikan e, Amerika Birleşik Millet e, Amerika e, Birleşik Devletleri Meclisinde e, bir soruşturma sürüyor. Uzaylılar var mı yok mu? diye tartışmaya başladılar. Ee, i̇şte bir takım NASA'da çalışmış insanlar gelip e, beyanlarını bildiriyorlar ve bazıları işte üstü kapalı ya da üstü yere açık şekilde evet tabii var uzayda yaşayan canlılar dünyaya da bir kısmı geldi biz bir kısmını da yakaladık e, işte ama bunlar biyolojik varlıklar değildi çok farklı şeylerdi filan diye beyanlar veriyorlar. Şimdi doğru mu söylüyorlar yalan mı söylüyorlar e, bu belli değil. Ama Amerika'da yıllardır sürmekte olan böyle bir tartışma vardır. İşte uzaylılar var, bununla ilgili bulguları, hükümet saklıyor halktan, işte halkı paniğe ve korkuya sevk etmemek için falan diye. Öyle mi değil mi bilmiyorum ama e, kimse de bilmiyor aslında. Fakat şu söylenebilir, yani evren o kadar geniş bir yer ki aslında evrende e, canlılığın ve daha sonra da aklın ortaya çıkmış olduğu tek yerin bizim gezegenimiz olma ihtimali bence küçük. Dolayısıyla evrenin başka yerlerinde başka canlılar, başka akıllı canlılar da e, olsa gerektir diye düşünüyorum. Fakat bu tür canlıların olmasıyla onların dünyamızı ziyarete gelmesi farklı şeyler. Yani biz mesela başka canlıları bulabileceğimiz uzaklıktaki e, gezegenlere gidemiyoruz. İşte en fazla Ay'a insan gönderebildik. Ay da dünyaya en yakın olan işte büyük gök cisimlerinden bir tanesi zaten dünyanın yörüngesinde dönüyor. Bir de Mars'a işte fotoğraf çeksin, yollasın diye bir takım araçlar gönderebiliyoruz ama canlı e, kimselere göndermedik. Belki göndereceğiz günün birinde. Fakat bunların hepsi kendi galaksimiz içinde yer alan şeyler. Yani e, uzaklara seyahat edip başka akıllı canlıları bulup işte onlara hey uzaylı biz dostuz falan demek yakın gelecekte olabilecek bir şeymiş gibi gözükmüyor. Bunu yapabilen uzaylı başka yerlerden gelme canlılar varsa onların çok akıllı, bizden daha akıllı ve daha ileri teknoloji sahip canlılar ya da varlıklar olduğunu düşünmek gerekir. Şimdi diyelim sahiden böyle bir şey olsun. Yani bir işte uçan daire ya da bir gök cismi geldi bir yere indi çölün ortasına İçinden çıkan insanları da, içinden çıkan varlıklarla da biz işte konuşuyoruz. Şimdi şunu merak edeceğiz tabii ki, bu varlıklar canlı mı diyeceğiz bizim bildiğimiz anlamda. Yani bir biyolojileri var mı, neden yapılmalar ve akıllılar mı, bilinçliler mi diye de soracağız. Yani işte gidip bir tane bir tekmezsek canı yanar mı, nasıl bir tepki verir falan. Şimdi... Yani tabii benim önerim böyle bir uzaydan gelen bir canlıya hiçbir bir tekme atmak filan değil. Hem dostane bir şey olmaz bu hem de ne yapacağı belli olmaz. Yani ta galaksinin öbür ucundan kalkmış, dünyamıza kadar gelmiş. Biz onu burada tekmeliyoruz falan. Hayatımızın son davranışı bu olabilir. Onun için öyle şeyler yapmayalım. Ama her halükarda bu sentience anlamındaki duyumsal bilinç bu canlılarda, bu varlıklarda var mı yok gibi bir soru sorabiliriz. Hatta belki ilk soracağımız sorulardan birisi bu olacak. Dolayısıyla bu bilinç konusundaki son derece kuramsal gözüken tartışmaların böyle bir anda bizi yüz yüze bıraktı. pratik sonuçlar olabilir diye düşünüyorum. Veganlık, vejeteryanlık meselesi de tabii aslında bu sorunun bir pratik sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Ee, son 10-15 yıldır e, literatürde çok tartışılan bir konu mesela balıklar veya diğer deniz canlıları acı çekebilir mi? Yani onların bir sentience'i var mı? Şimdi e, buna nasıl karar vereceğiz? Yani kimi e, işte evet var diyen e, bir grup insan var e, bilim ve felsefe dünyasında hayır yok diyen bir grup insan var. Peki neye bakıyorlar? İşte mesela bir kısmı davranışa bakıyor. Diyorlar ki eğer oltayla balık tuttuğunuz zaman ya da zıpkınla balığı vurursanız balık işte acı çeken her canlı gibi kıvranmaya başlıyor. Çırpınıyor elinizde. Daha ne olsun yani. E, dili olsa canım yanıyor diyecek. Dili yok diyemiyor ama işte gösteriyor başka davranışlarıyla filan. Şimdi e, dolayısıyla acı... Çekerken insanın gösterdiği tipik davranışa benzer davranışlar bir tür beyan olarak alınabilir mi alınamaz mı? buna karşı duranlar diyorlar ki tabii ki alınamaz çünkü işte siz bir makinayı de mesela öyle birisi dokunduğu zaman bağıracak şekilde programlayabilirsiniz. Bu programlanabilen robotik cins bir makine ise ama bu, bu makinenin acı çektiğini göstermez. Yalnızca acı çekiyormuş gibi davrandığını gösteriyor. Ee, peki, davranış yani yeterli de olmuyor. Aslında gerekli de olmuyor. Çünkü mesela diyelim birisi tekme attı, çok canınız yandı ama hiç sesinizi çıkarmadınız başka sebeplerden. Sesiniz duyulmasını istiyorsunuz. Yani bin türlü koşul olabilir. Demek ki e, bir acı davranışında bulunmamanız... Ee, acı çekmediğinizi göstermiyor veya acı çekiyormuş gibi davranmanızda acı çektiğinizi göstermiyor. Peki davranışı bir kenara koyduk. Başka neye bakacağız? Çünkü e, bir davranış göstermeyen canlılar da var. Mesela işte domatesi aldık e, şeyde mutfakta keseceğiz beyazdan. E, domates dile gelip bir şey diyemiyor. İşte e, balıklar gibi de çırpınamıyor. E peki ama aslında sentience bir Varlık olabilir mi bu domates ya da bu salatalık acı çekiyor olmasın? Bunu merak ediyoruz. Ya da vegan arkadaşımıza diyoruz ki e sen işte e, balıkları yemiyorsun, e, hayvanları yemiyorsun ama domatesleri, e, salatalıkları afiyetle götürüyorsun. Halbuki onlar da acı çekiyor olmasın. Peki başka neye bakabiliriz? E, sinir sistemi yapısına bakabiliriz. Yani... Acı çekebilmesi için ya da sentience anlamında duyumsal bilince sahip olması için bir şeyin bir içsel mekanizmaya sahip olması lazım. İşte biz insanlar da var, nörobilimciler bunu çalışıyor. E, Domates'te, salatalıkta böyle bir içsel mekanizma gözükmüyor. E, yok, yani bir çakıl taşında da yok. Dolayısıyla çakıl taşına ayağımız takıldı, işte e, taşı tekmelemiş olduk. Acaba acı çekti mi bu taş diye e, bence endişelenmenin anlamı yok. Ee, gerçi panpsişizm diye bir e, görüş var. O görüş diyor ki dünyadaki her şeyin e, işte bir dereceye kadar bir bilinci vardır. Dolayısıyla taşlarında, çakıllarında, domateslerinde, salatalıklarında hatta e, bunları oluşturan atomlarında, atom altı parçacıklarında kendilerine özgü bir bilinci vardır. Ben bunu çok... E, Hani kaçıklık demeyeyim, ayıp olmasın ama işte böyle çaresizlikten ortaya atılan bir kuram gibi görüyorum. Fakat bunu çok ciddi alan, böyle bu konuda kitaplar yazan, bu çizgi üstünde kariyer kuran insanlar da olduğunu söyleyeyim. Hem felsefeciler arasında hem nörobilimciler arasında. Yani bunun da suçunu yalnız felsefecilerin sırtına yüklemeyelim. Bir de peki davranışa baktık, sinir sistemi yapısına baktık. Sinir sistemi yapısından... Peki hangi varlıkların belki e, sentience anlamında bir duyusal bilince sahip olmadığını anlayabiliyoruz ama hangilerinin böyle bir bilince sahip olduğunu çıkartamıyoruz. Çünkü henüz bilincin e, nöronal altyapısını e, anlayabilmiş durumda değiliz. Bir de deniliyor ki peki bir de birinci tekil şahıs beyanı var. Yani bir insana sordunuz ne oldu diye çok canım acıyor işte parmağımızı piştirdim falan dedi. E, yalan söylemiyorsa evet yani acı çektiğini oradan anlıyorsunuz bilinçli bir varlık olduğunu da. Ee, işte burada da yine önceki soruya geliyoruz. Peki balığın işte oltaya takıldığı zaman çırpınması bir tür birinci tekil şahıs beyanı olarak kabul edilemez mi? Ee, 17. yüzyılda e, felsefeci Rene Descartes başta olmak üzere pek çok düşünür diyor ki hayır edilemez çünkü beyan yalnızca dille olur. Balık dile gelip konuşursa peki o zaman inanacağım ama yoksa böyle davranıyorsa yani ben işte mesela saatimi e, cep saatimi masanın üstünden e, elimdeydi yere düşürdüm saat parçalandı işte zemberi camı çatladı sağa sola dağıldı bir takım sesler de çıkardı ben acaba bu saatim acı çekiyor mu diye endişe etmiyorum hayvanlar da onun gibi diyor yani nasıl saat yere düştüğünde ses çıkartıyorsa işte kediler köpekler de Canlara yanmış gibi davranıyorlar ama onların canlarının yanmasına imkan yok. Çünkü onların zihinleri yok, bilinçleri yok e, filan. Bunun da bu çok yani oldukça kabalaştırılmış bir bakış açısı diye de bakabiliriz herhalde değil mi? Çünkü özellikle mesela balıklardan bahsettik. E, deniz hayvanlarında başta birçok gelişkin... Mesela ahtapotlar gibi şeylerde yapılan deneyler ya da sizinle daha önce çok uzun zaman önce konuştuğumuz bu Frans de Valin maymunlarla yaptığı araştırmalarda protesto edenler, eşitlik arayanlar o ahtapotlarda da son derece gelişkin filmleri de çekilmiş olarak. Yani sentience diye sentience ya da nasıl okunduğunu tam bilemiyorum ama o öyle olduğunu gösteren çok sayıda şey var. Ama öteki çok mekanik bir şey olur yani. Balıkların ayrıca uzun baya ayrıntılı şekilde birbirleriyle haberleşmek için takırtı kullandıklarını hatta Açık radyoda bir tanesine Station ID dediğimiz seslerden de koyduk. Yani uzun uzak mesafelerden haberleştikleri ve ona göre hareket ettiklerini gösteren çok ciddi şeyler de var. Yani çakılları demiyorum ama bitkilerden de ciddi farkları olduğunu, bilinç düzeyinin yani sistemlerinde olduğunu gösteren şeyler olduğu gibi. Bir de deminkine de yani Peter Singer'ın finalinde Gürl Irzık'la da bunları konuşmuştuk yıllar önce. Felsepeci Gürl Irzık'la da. Bir de bu şeye de bir ufacık geri dönüş yapmama izin verirseniz uzaylılar meselesine yani uzayda zek, yabancılar Mars'ta ve öteki yerlerde zeka belirtisi var mı diye sorulduğunda Chomsky'nin aslında ilginç bir The Climate Crisis and the Global Green New Deal adlı evet. geniş çaplı söyleşide ve kitapta aslında The Political Economy of Saving the Planet kitabında da bahsettiği bir paradoks var yani bilim insanları işte extraterrestrial yani dünya dışı zeka arayanlar Fermi paradoksu ünlü fizikçi Fermi'nin paradoksuyla etkilenmişlerdi neredeler bunlar o zaman bu kadar çok belirti varsa onların uzayda olduğuna dair neredeler? Belki de haklılar diyordu Chomsky ki, o kitabındaki yaptığımız alıntıda. Yani belki de gerçekten zeka vardır uzayda ve bu gezegen dünya gezegeninin tuhaf yaratıklarıyla karşılaştıkları zaman insanlarla uzakta durmayı tercih etmeyin. bilecek kadar da zekidirler diye bir alıntı da yapıyor yani. <gülüyor> evet. evet öyle de olabilir. Yani ben ihtimallere vurursak kişi evrenin başka bir yerinde insanlar kadar ya da insanlardan daha akıllı başka varlıkların olabileceğini, başka canlıların olabileceğini daha büyük ihtimal içinde görüyorum. Fakat bu canlıların işte böyle her istedikleri zaman hani Ankara'dan İstanbul'a gidiyormuş gibi dünyayı ziyaret ediyor olmaları evet. çok bir ihtimal. Çünkü ee, o kadar sık geliyor gidiyor olsalar bir kere haberimiz olurdu. Bir de niye sık gelip gidiyor olacaklar? Herhalde bir şey yapacaklar. yeni ee, kurtarmak için bütün insanları mı e, soykırma uğratacaklar filan. Ee, belki kazara işte 40 yılın başında bir e, uzaylı bir gemi düşüyor dünyanın bir yerine. Onu da işte büyük devletlerin e, istihbarat e, birimleri alıp bir kenara koyuyorlar, halktan gizliyorlar falan olabilir. Ee, ama yani saklanan şeyler hiçbir zaman sonsuza kadar saklı kalmıyor bir şekilde. Bunu herhalde öğreneceğiz. Amerika'da da bu aralar e, çok bir herkes buna takılmış durumda. İşte e, televizyon e, canlı olarak yayınlıyor. İnsanların, nasada çalışan insanların beyanlarını falan. E, deniyor ki Amerikan e, başkanları, bu gizli belgelere e, erişim sahibiler. Dolayısıyla Amerikan Başkanı olduğunuz zaman e, biliyorsunuz işin, işin gerçeğini öğreniyorsunuz. Yani var mı uzaylılar yok mu? Gelmişler mi gelmemişler mi dünyaya filan. E, i̇şte sıkma... Medyanın da bahsetmemesi e, bundan başka hiçbir şeyden neredeyse bahsetmemesi anlamlı gayet tabii. Yani bu, bu konu varken Amerika Birleşik Devletleri'nin silah sanayinin emrinde dünyayı Savaşlara boğulmasından filan hiç bahsedilmiyor tabii o da ilginç bir şey yani kapitalizmin eşitsizliğini Örteye koyan pek çok sorunu konuşmak yerine var mı yok mu uzay parçaları bulundu mu bunu tartışmak da medyaya gayet uygun düşer bence. Evet, öyle 1968'deki o... Şemsi Yastıman'ın şarkısını hatırlar mısınız Uzaylılar Bu... hoş geldiniz. Evet. <gülüyor> Orada evet. uz bizzat Tabii, uzaylılara soruyordu. Sizin orakış kış mı, kar mı? Bütçeniz geniş mi, dar mı? Petrol sıkıntınız var mı? Uzaylılar hoş geldiniz diye sözleri vardı. Evet. <gülüyor> yani uzaylılar gelse hepimizin soracağı farklı şeyler var. Peki. <gülüyor> e, kendilerine. Ömer Bey siz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olsanız size ilk iş bunu soracaktım. Yani gidin şu gizli belgeleri bir okuyun da işin doğrusunu öğrenelim açık radyodan diye. E, şimdi... Nıtkı Sanfrey'in kitabında pek çok ilginç mesele var. Mesela diyor ki sentience anlamında duyumsal bilince e, sahip olan hayvanlar e, yalnızca sıcak kanlı hayvanlardır. Yani memeliler veya kuşlardır. Bunun dışında işte mesela balıklar, e, deniz canlıları, soğuk e, kanlı hayvanlar, işte sürüngenler, timsahlar şunlar bunlar e, bunların bilinci yoktur diyor ve bunun e, işte bir argümanını veriyor. Şimdi bu argümanları uzun boylu verecek vaktim yok. Belki bu konuda bir program daha yapıp bazı e, detaylara e, değineyim diye düşünüyorum. Çünkü ilginç sorular da soruyor. Mesela diyor ki hayvanlarda estetik tercih diye bir şeyden söz edebilir miyiz? Yani e, hayvanlar işte belli renkleri diğer renklere göre daha çok seviyorlar ya da belli müziklerden daha çok hoşlanıyorlar. Ee, bu konuda e, çalışmakta olan bir primatolog var. Sizde tanıyorsunuz e, Ömer Bey. Aslıhan Nixarlı diye bir Bilgi Üniversitesi'nde <gülüyor> doktora öğrencisi. E, o da mesela e, şempanzelerin müzik tercihi var mı? Hangi müziği tercih ediyorlar? Ya da müziği diğer seslere e, tercih ediyorlar mı? E, sorusunun cevabını arıyor. Bu konuda da ilginç bir çalışma yapmış Nicholas Humphrey zamanında. Ondan da bahsediyor. Bu tür çalışmalarda neye dikkat edilmesi gerektiğini de aslında neye dikkat edilmesi veya nasıl sonuçların yanlış okunabileceği konusunda da takım takım ikazlarda bulunuyor. Şimdi ben bunlardan belki bir sonraki programda bahsetmek sözüyle şunla konuyu kapatayım. Şimdi şu biliniyor mesela ormanlardaki ağaçlar birbirlerine sinyal göndermeyi beceriyorlar kökleri aracılığıyla. Bir takım çiçekler de bunu yapıyor. Üstelik çok akıllı davranışlarda da bulunuyorlar. Yani diyelim bir çiçeğe işte bir tür parazit musallat oldu. İşte böyle çiçeğin kökünü, sapını nesini bulursa yiyor ve öldürecek çiçeği. Bu çiçek kökleri vasıtasıyla yanındaki etrafındaki ciğer çiçekleri bir sinyal yolluyor ve bu sinyal sayesinde diğer çiçekler mesela bu parazitlerin hoşlanmayacağı bir koku üretmeye başlıyorlar. Dolayısıyla parazitlere karşı kendilerini korumuş oluyorlar. Yani bunu antropomorfik bir şekilde bakacak olursak, insanvari bir şekilde diyebiliriz ki işte bak bir çiçek diğer yanındaki komşuları olan, komşu olan çiçeklere diyor ki Aman dikkat edin parazitler geldi beni yiyorlar sizi de yemesinler onlar da bunun üstüne bir önlem alıyor filan. Şimdi şunu söylemek istiyorum bu tabii böyle olmak zorunda değil yani böyle olursa çiçeklerde de bir tür bilinç var tezini kabul etmemiz gerekecek. Ama pek çok araştırmacı diyor ki hayır bu işte sentience anlamında bir duyumsal bilinç. Olmadan da gerçekleştirebilecek, otomatik olarak gerçekleştirebilecek bir sinyalleşme mekanizması olduğunu gösteriyor. Bu kendi başına yeterince etkileyici bir şey ama buradan illa işte bak demek ki çiçekler de bir hassasiyete sahipler uyaranlara karşı. işte bilinçleri var, kesersek canları yanar falan gibi sonuçlar buradan çıkartamayız. Yalnızca bu bir sinyallemeden ibarettir sonucunu çıkartabiliriz diyorlar. E, bu da aslında bana e, makul geliyor. Yani işte çiçeklerin, salatalıkların, domateslerin filan bilinci olduğunu düşünmüyorum. E, bu panpsişisler gibi e, işte her şeyin, çakıl taşlarının, atomların, atom altı parçacıklarının bilinci olduğunu filansa hiç düşünmüyorum. E, kimsenin de inanmamasını e, evet Tavsiye ederim e, naçizane olarak. E, şimdi buradan yola çıkarak işte şempanzeler hakkında, köpekler hakkında, başka pek çok hayvanlar hakkında e, bir şeyler söylemek mümkün. Hayvanların mesela müziksel e, tercihleri olduğu, estetik tercihleri olduğu işte YouTube'daki birçok videoda e, kanıtlanıyor diye düşünülüyor. Çünkü birisi keman çalıyor, bir sincap işini gücünü bırakıp geliyor, kemancıya bakıyor dikkatle filan. Belki onun çaldığı bah sonatını çok beğendi. Böyle mi acaba? Yani davranışa bakarak bilinç konusunda neler söyleyebiliriz? İşte Nicholas Humphrey'nin söylediği, üstünde durduğu ilginç şeylerden bir tanesi bu. Bugünlük vaktimiz bitti ama bu diğer konuları da bir sonraki programda ele almak sözüyle şimdilik burada bir ara verelim isterseniz. Tamam çok teşekkür ederiz. Evet süreyi de bitirdik. E, bir de şunu ekleyeyim. Gelecek hafta e, 1999 Büyük Marmara depreminin olduğu 17 Ağustos haftası ben de bir süredir her e, 17 Ağustos haftasında yaptığım gibi yine haftaya deprem üzerine bir program yapacağım. Bir jeolog profesörle e, Türkiye'nin deprem riski hakkında konuşacağız. E, daha sonra bu bilinç konusuna tekrar geri döneceğiz. Tamam. Çok teşekkür ederiz Güven Bey. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.